Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Bugün 24 Eylül küresel iklim grevinde dünyadan milyonlarca, Türkiye'den de binlerce genç iklim krizine karşı karar vericilerin anlamlı ve somut adımlar atması talebi de sokaklardır. Türkiye'de de iklim aktivistleri bir araya geldi. Grev şu anda Kadıköy'de forumlar ve konserle devam ediyor. 24 Eylül iklim grevi öncesi 4 farklı gençlik grubu da bir kampanya başlattı. Genç iklim aktivistlerinden oluşan bir ekip Change.org Taksin iklim acil durumu adresinde yetkilileri iklim acil durumu ilan etmeye çağıran bir kampanya başlattı. Kampanyada şu ifadelere yer veriliyor. Karar vericilere sesleniyoruz. İklim acil durumu ilan edin. Dünyayı iklim krizinin geri dönüşü olmayan eşliklerine biz getirmedik. Ama bu kriz suya, gıdaya erişimimizi, insan onuruna uygun bir yaşam sürmemizi, yaşadığımız doğayı geleceğimize tehlikeye attı. Bizler geleceğimizi güvence altına alan karar vericiler istiyoruz. İklimi kurtarmak demek geleceğimizi de kurtarmak demek. İklim krizi acil ve kaçınılmaz bir eylem planı gerektiriyor. Dünyada 35 ülke, yerel bölgesel yönetimlerle birlikte toplam 1 milyardan fazla insanın temsil edildiği 2012 farklı yönetim yapısı iklim acil durumu ilan etti. Türkiye iklim krizine karşı savunmasız bir ülke. Ülkenin her yerinde yangınlar, seller, afetler olurken bu krize kararlı bir eylem planını başlatmamız için tam zamanı denmiş. Change.org Taksim iklim acil durumu adresinde 4 farklı gençlik grubunun bir araya geldiği genç iklim aktivistleri bu kampanyayı başlatmış. 20 Eylül Pazartesi günü sabahın erken saatlerinde Üsküdar Belediyesinin Valdeva Korusuna monoz ve kum dökmeye başlaması üzerine Valdeva Günleri alana geldi yapılan çalışmalara engel oldu. Valdeva Günlerinin Change.org taksim Valdeva Korusu adresinde sürdürdüğü kampanyada ise imzalar 30 bini aştı. Validebağ Korusu'nun koru olarak kalması için bir yılı aşkın süredir devam eden kampanyanın metninde şöyle denmiş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, birinci derecede doğal ve tarihi sit alanı olan Üsküdar'daki Validebağ Korusu'nun bir bölümünü Üsküdar Belediyesi'ne tahsis etti. Hem de koruma amaçlı nazım imar planı çalışmaları sona ermeden. Bakım ve onarım yapılması gerekçesiyle alındığı söylenen bu tahsis kararına, Aslında rant girişiminin önünü açacağını düşündüğümüz için karşı çıkıyoruz. Koruda inşaat yapılması demek, korunun doğal ve sit olma özelliğini yitirmesi demek. Yükselen tepkileri gidermek üzere belediyenin ileri sürdüğü şeylerden biri, koruya binlerce ağaç dikecekleri söylemi. Korunun öncelikle ihtiyacı içindeki binlerce ağacın bir bölümünün bakımının yapılması. Yeni ağaç dikilmesi ise siyasi gösteri konusu yapılmayacak kadar ciddi bir iş. Koru gelecek nesillere... Doğal, yeşil bir bütün olarak aktarılmalı. Söz konusu ön tahsis kararının ve ona dayanarak alınan belediye meclisi kararının iptal edilmesini talep ediyoruz denmiş. Kampanya Change.org Taksim bağ Kurusu adresinde bağ günleri tarafından devam ediyor. Gashane çevre günleri İstanbul Hasanpaşa mahallesindeki IETT garaj alanının yeşil alana dönüştürmesi talebiyle Change.org Taksim İETT garajı yeşil alan olsun adresinde bir kampanya başlattı. 4000'e yakın kişinin imzaladığı bu kampanyada Hasanpaşa mahallesi ve çevresinde yaşayan nüfusun ihtiyacını karşılayacak yeşil alan bulunmadığına değiniliyor ve şöyle denmiş. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan İETT otobüsleri garaj alanı olarak kullanılan alan yaklaşık 10.000 metrekare yüz ölçümünde. İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu bu bölgeye ait onayladığı gazhane vaziyet planında İETT garajının yeşil alan olması kararını aldı. Bu kararın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmesini diliyor ve istiyoruz demiş. Gazhane için yapılan bu kampanyada Change.org Taksim İETT garajı yeşil alan olsun denmiş. Antalya Alara'da Kesin korunacak hassas alanda yapılması planlanan 3 HES projesinin iptali talebiyle de bir kampanya var. Burada çok güzel bir haber geldi. Change.org Taksim Alara HES adresinde 5000'e aşkın kişi tarafından imzalanan kampanyada başarıyı Fatma Sırıklı imza atanlara şu şekilde duyurdu. Hep birlikte başardık. Antalya Alara çayı üzerinde yapılacak olan 3 HES projesi iptal edildi. HES projelerinin tamamen iptalini isteyen köylülerin ilk başvurusunda raporun yenilenmesi istenmişti. Köy halkı pes etmedi ve tamamen iptalini istedi. Siz de bu süreçte imzalarınızla onlara destek ve güç oldunuz. Sonuç olarak Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki Uçansu Şelalesi'nin de bulunduğu Alara Çayı üzerinde yapılacak 3 HES projesiyle ilgili çevresel etki değerlendirmesi yani ÇED süreci Çevre ve Şiircik Bakanlığı tarafından iptal edildi.